1275, numaralı konu, Cübeyr bin imin kendisine sorulan bir soruya, bilmiyorum, cevabını vermesi, evet, Cübeyr bin Mut'im bir su başından geçiyordu, orada yaşayanlar ona dini bir mesele sordular, Mut'im onlara, bu konuda herhangi bir bilgim yoktur, ama benimle birlikte birisini gönderirseniz sizin için bu sorunuzun cevabını öğrenir ve onunla birlikte size gönderirim, dedi, onlar da Cübeyr'in yanına birisini kattılar, Cübeyr yanındakiyle birlikte Hazreti Ömer'e gitti ve durumu anlatarak, kendisine yöneltilen soruyu ona iletti, bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle buyurdu, kim alim ve fakir olmak istiyorsa Cübeyr oğlu Mutim gibi davransın, o, hakkında bilgisinin olmadığı bir mesele hakkında kendisine bir şey sorulduğunda Allah daha iyi bilir demiştir.